Bölüm 194 İlk safta namaz kılmanın sevabı ve öndeki safları doldurmanın, safları düzgün ve sık tutmanın fazileti. Hadis 1082 Cabir İbni Semuret eden, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yanımıza gelerek şöyle buyurdu. Meleklerin Rableri huzurunda saf tuttukları gibi saf tutsanız ya, bunun üzerine biz, Ya Resûlallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf bağlarlar dedik. Şöyle buyurdular. Ön safları doldururlar ve safları sık tutarlar. Hadis 1083 Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar ezan okumak ve ilk safta bulunmanın sevabını bilselerdi ve bunu yapmak için Kura çekmek zorunda kalsalardı, mutlaka Kura çekerlerdi. Hadis 1084 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Erkeklerin en çok sevap kazanacakları saf, ilk saf, en az sevabı olansa son saftır. Kadınların saflarının en hayırlısı son saf, en az sevabı olanı ise, ön saftır. Hadis 1085 Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, asabının namazda geride kalarak saf tutma eğilimini görünce, şöyle buyurmuştur. Öne doğru gelin. Ve bana öyle uyun. Arkadan gelenler de size uyusunlar. Bir topluluk devamlı surette sevap ve ilimden geri kalmayı tercih ettiği sürece Allah da onları sevap ve her şeyden geri bırakır. Hadis 1086 Ebu Mesud el-Ensari'den Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, şöyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, namaza başlayacağımız zaman, omuzlarımıza dokunarak şöyle buyurdu. Saflarınızı düzgün tutunuz, eğri büğrü yapmayınız. Sonra kalpleriniz de birbirinden ayrılır, aranıza ayrılık düşer. Ergenlik çağına girmiş, aklı başında, ve bilgili olanlarınız benim arkamda, onlardan sonra gelenler daha arkada, daha sonra gelenler de daha arkada dursunlar. Hadis 1087 Enes bin Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Saflarınızı düz tutunuz. Zira safların düz olması, namazın tamam olmasını sağlayan hususlardan biridir. Buhari'nin başka bir rivayetinde, Gerçekten safların düz olması, namazın mükemmel olmasını sağlayan hususlardandır. Buyrulmuştur. Hadis 1088 Yine Enes'ten, Allah ondan razı olsun, Rivayet Olunmuştur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir defasında namaz kılmak için kâmet getirilmişti. O bize yüzünü döndü ve şöyle buyurdu, Saflarınızı doğru ve dümdüz tutunuz ve birbirinize sımsıkı yapışınız. Zira ben sizi arkamdan da görüyorum. Buhari'nin başka bir rivayetinde, her birimiz omuzunu arkadaşının omuzuna, ayağını arkadaşının ayağına yapıştırırdı, demiştir. Hadis 1089 Numan İbni Beşir'in, Allah onlardan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, şöyle buyururken işittiği rivayet edilmiştir. Yaz saflarınızı düzgün tutarsınız, ya da Allah, yönlerinizi başka başka taraflara çevirir. Müslim'in diğer bir rivayetinde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Bize alıştırıncaya kadar böyle devam etti. Bir gün namaza çıktı. Tekbir almak üzereyken, içimizden birinin göğsünün dışarı çıktığını görünce, Şöyle buyurdu. Ey Allah'ın kulları! Saflarınızı düzeltiniz. Yoksa Allah yüzlerinizi ve yönlerinizi ayrı ayrı yönlere çevirir de, sizi birbirinize düşman eder. Hadis 1090 Bera İbni Azibten, Allah onlardan razı olsun, şöyle rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, göğüslerimize ve omuzlarımıza dokunarak, baştan başa safların arasında dolaşır ve şöyle buyururdu. Saflarda karışık durumda ileri geri durmayınız. Sonra kalpleriniz de farklılaşır, değişik düşünce ve görüşlere sahip olursunuz. Ve şöyle söylerdi. İlk saflarda bulunan kimselere, Allah rahmet, melekler de dua ederler. Hadis 1091 İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Saflarınızı düzgün tutunuz, omuzlarınız aynı hizade olsun. Saf arasındaki boşlukları doldurunuz. Saf düzeni için elinizden tutup çeken kardeşlerinize yumuşak davranınız. Şeytanın sokulabileceği boşluklar bırakmayınız. Kim bir saftaki boşluğu doldurup kopukluğu önlerse, Allah ona rahmetini ulaştırır. Kim de boşluk bırakarak bir safı kesintiye uğratırsa, Allah da ona rahmetini keser. Hadis 1092 Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Saflarınızı sık ve birbirinize yakın tutunuz. Boyunlarınızı da bir hizaya getiriniz. Canımı elinde tutan Allah'a yemin olsun ki şüphesiz ben safların açık yerlerinden şeytanın siyah kuzu gibi girdiğini görüyorum. Hadis 1093 Yine Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ön safı tamamlayınız, sonra arkadaki safı oluşturunuz. Boş yer kalırsa, son safta kalsın. Hadis 1094 Aişe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah, safların sağ taraflarında bulunan kimselere rahmet eder, melekler de dua ederler. Hadis 1095 Beradan, Allah ondan razı olsun, şöyle rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından namaz kılarken, yüzünü bize döndüğünde, sağ tarafına döndüğü için, onun sağ tarafında olmayı arzu ederdik. Bir kere bize döndüğünde, şöyle buyurduğunu işittim. Rabbim! Kullarını bir araya toplayacağın gün, beni azabından koru. Hadis 1096 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Safları oluşturmaya başlarken, imamı ortaya alarak düzenleyiniz ve tüm saflardaki boşlukları da doldurunuz.